şöyle buyurur. Zarar vermek ve zarar görmek yoktur. Zarar kişinin hem kendisine ve hem de başkalarına zarar vermesini içerir. Zarar vermek, başkalarına zarar vermek böylece onun da kendisine veya bir başkasına zarar vermesine sebep olmaktır. Böylece her iki tarafta birbirine zarar verir hale gelebilir. Zarar vermek ve zarar görmenin kapsamına yukarıda sayılan derin bütün afetleri büyüklük taslamak, başkalarının işlerine karışmak, başka kişilerin canlarına, namuslarına veya mallarına zarar verecek tehlikeli durumlar ulaşmak gibi konular da girmektedir. Kıskançlık, kin, buğz ve başkalarının felaketlerine sevinmek gibi olaylar da zarar vermek kapsamına girmektedir. Hadise şöyle geçer. Kardeşinin musibetini sevinme, Allah ona merhamet eder ve seni müptela eder. Evet. <gülüyor> Şimdi bugünkü konumuz, ee, normalde kardeşlik hukukunda kardeşimize zarar vermemek. Aslında bu başlık biraz e, konu içerisinde e, gereksiz bir başlık gibi görünebilir. Yani zaten bizim işlediğimiz konu içindeki bütün başlıklar, özetle mesela hepsini bitirdikten sonra şöyle bir cümle kafi olurdu. Bu saydıklarımız e, Müslüman kardeşimize zarar verme, verdiğimiz kapsamdadır. Bu hadis gereği de bunlar haramdır. Yani zarar verdiğinden dolayı da bunlar haramdır da denilebilir. Lakin Allahu Alem burada zikrettiği bazı e, suretler var zarar vermenin kapsamına giren, onlar konu içerisinde geçmiyor. Yani birazdan gelecek olanlar, ondan dolayı ayrı bir başlık akt etmek durumunda kalmış. Yani bunlar da zarar vermenin kapsamına giren meselelerdendir diye. Öyleyse önce birinci olarak şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki zaten İslam, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını belirlerken asıl temel nedir bu konuda? Dedik, kardeşin kardeşe zarar vermemesi, kardeşin kardeşe fayda sağlamasıdır. Öyleyse fer'î meseleleri zikretmeden önce zarar ve zararın kapsamına giren her şey kardeşlik hukukunun korunması adına İslam tarafından yasaklanmıştır. Bunu bilmemizin dedik bize ne tür bir faydası var? Şöyle bir faydası var. Mesela bazen bazı durumlar olur, bazı sorular veya bazı vakalar yaşanır. Onun hakkında özel binası yoktur. Yani sorulan soru hakkında veya bizim bilgimizde özel binası yoktur konuyla ilgili. Ne yaparız? Meselenin aslına bakarız. Mesela zarar verici bir mesele mi? Zarar verici bir unsur mu unsur? O zaman deriz bu genel müslümanın müslümana zarar vermesinin yasaklanması babından bunu yapmak yasaktır. Anlaşıldı? E buraya kadar anlattığımız bütün dersler, mesela gıybet, dedikodu, yalan, yalan şahitlik, alay etmek öyle değil mi? Bunlar hepsi başkalarının işlerine lüzumsuz şekilde karışmak, Bunlar hepsi Müslüman'ın Müslüman'a zarar verdiği konulardan bir tanesidir, anlaşıldı? Yani o saydıklarımız hem genel Müslüman'ın Müslüman'a zarar vermesi kapsamında haramdır, hem de ayrıyeten hepsinin özel ayrı delili olduğundan dolayı yani gıybet haramdır, nemime haramdır, işte yalan haramdır, yalancı şahitlik haramdır, iftira, alay küçümsemek, hor görmek haramdır. Mesela kibir haramdır, anlaşıldı? Bir de ayrıyeten bununla beraber şimdi zikredeceği konu içerisinde geçmeyen bazı meseleler var. Yani zarar kapsamına giren ve Müslüman'ın Müslümanla ilişkisinde gün içerisinde veya hayat içerisinde karşılaştığı meseleler. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Zarar vermenin şekillerinden biri de muamelelerde aldatmaktır. sellem şöyle buyuruyor. Bizi aldatan bizden değildir. Nezahet ederken veya ihtişare ederken başkalarını aldatmak da bunun kapsamına girmektedir. Evet. Birincisi mesela nedir o zaman öğrendiklerimizin veya bu dersten sonra işleyeceklerimizin dışında? Aldatmak müslümanın müslümana zarar verdiği kapsamlardan bir tanesidir. Aldatma çok umumi bir kelime. Yani biz aldatma dediğimizde bir müslümanın bir müslümanla ilişkisinde birçok noktada zuhur edebilecek olan bir şey. Öyle değil mi? Mesela alışveriş yaparken ben sana bir mal satarken seni aldatıyorum. Öyle mi? Ucuz olan bir malı sana çok çok fazla bir fiyata söylüyorum. Ayıbı olan bir malın aybını senden gizliyorum mesela. Bunlar hepsi birer aldatmadır. Sen evleneceksin. Mesela bana bir e, kız soruyorsun. Veya ben kendi kızımı sana veriyorum. Kendi kız kardeşimi sana veriyorum. Onda olmayan vasıfları senin için ön plana çıkarıyorum. Asıl vasıflarını gizliyorum mesela. Bu Müslümanın Müslümanı neydir? Aldatmasıdır örneğin. E, diyelim ki e, bir talebe. Mesela derste kopya çeker, bu talebenin hocayı aldatmasıdır mesela öyle değil mi? Bir mücahit komutanının kendisine vermiş olduğu bir görevi yerine getirmez veya bir mümin emirinin kendisine verdiği bir görevi yerine getirmez ama getirmiş gibi davranır mesela. Bu bir aldatmadır ve hepsi için geçerli olan şey nedir? ''Men gashjana feleyseminnâ'' Bizi aldatan bizden değildir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani normalde zahiren hadisin zahirine baktığımız zaman sanki küfürmüş gibi anlıyoruz. Öyle değil mi? Bizden değildir. Yani bizim dinimizden değildir. Ama dedik, kast edilen şey bu değil. Peygamberimizin uygulamasıyla kast edilen bu değil. Yalnız, kast edilen bu olmasa bile Peygamberin böyle ağır bir kelime seçmesi, böyle ağır bir tehdit seçmesi, bunun ne kadar İslam tarafından kerih görüldüğünün bir göstergesidir. Niye? Sebebi nedir? Onu söyleyelim. Mesela hatırlıyorsanız biz demiştik ki kafir ile Mümin arasındaki fark, kâfir ile mürtet arasındaki fark nedir? Mürtet de dinden, dinde değildir, kâfir de dinde değildir. Ama aralarında bir fark vardır. Mürtet bütün hükümlerinde kâfirden çok çok daha ağır cezalandırılır. Sebep nedir dedik? Çünkü mürtedin vermiş olduğu zarar, kâfirin vermiş olduğu zarardan çok çok daha fazladır. Aldatma konusunu da diğer haramlardan ayıran en belirgin özellik nedir? Sen ona güvendiğinden dolayı ona yakın davranıyorsun. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki bir işte mücadede mücahide karşı görevi. Bir komutan bir mücahide niye görev verir? Ona güvendiğinden dolayı görev verir. Öyle mi? Bir hoca sınav yaparken niye odadan çıkar gider? Öğrencisine güvendiğinden dolayı odadan çıkar gider. Mesela bir Müslüman bir Müslümanla alışveriş yaparken niye malı araştırmaz? Müslüman kardeşine güvendiğinden dolayı malı araştırmaz. Senin böyle bir durumda karşı tarafı aldatman, karşı tarafta Müslümanlara karşı İslam cemiyetinde olması gereken güvene karşı ciddi manada bir hasar oluşturur. Ondan dolayı yaptığın cürüm kendi içerisinde bir başka cürümleri de barındırıyor. Yani aldatma cürümü kendi içerisinde başka cürümleri de barındırıyor. Bu da hem Müslümana hem de Müslümanlara zarar verme kapsamındadır. Yani sadece ferde değil, mesela sen diyelim alışverişte beni aldattın. Bu sadece bana mı zarar vermendir senin? Hayır. Müslümanların birbirine güvenmemesini, İslam cemiyetin içerisindeki e, güvensizlik ortamını oluşturduğundan dolayı sen bütün cemaate, bütün İslam cemaatine zarar verdin demektir. Bunun en kötüsü, yani evlilikte aldatma, hadi neyse, <gülüyor> işte alışverişte aldatma, derste aldatma, arkadaşlıkta aldatma falan, bunun en kötüsü ise Müslümanın kendisini olmadığı mekanda, makamda insanlara gösterip insanları kendi hakkında aldatmasıdır. En kötü aldatma menheşte, Davada İslami hareketteki en kötü aldatma budur. Yani 10 kilo taşıyacak olan adamın 100 kilo taşıyaca taşıyabilirim görüntüsünde olmasıdır. Sıradan bir insan gibi olan bir insanın imanı, avam seviyesinde olan bir insanın imanı gibiyken Hz. Ebu ağzıyla konuşmasıdır mesela. Çünkü bunu yapan bir Müslüman, diğer Müslümanların kendi üzerinde plan proje yapmasını sağlar. Öyle mi? Biz birbirimizi, Müslümanlar birbirini nasıl tanıyoruz? Hepimiz, birbirimizi birbirimizin söylemleri ve eylemleriyle tanıyoruz. Doğru mudur? Birbirimizin iç dünyasına muttali olmamız gibi bir şey söz konusu mudur? Mümkün değildir, öyle mi? Ben seni nasıl tanırım, sen beni nasıl tanırsın? Sana söylediğim söylemlerle beni tanırsın. Yaptığım amellerle beni tanırsın. Ama o amellerin alt planında Allah rızası var mıdır? İhlas var mıdır? Gerçekten dinin maslahatı benim yanımda önde midir? Yoksa kendi çıkarları mı? Bunu bilemezsin. Öyle değil mi? Onun için benim sana ama ben kendimi bilirim. Yani yaptığımı Allah için mi yapıyorum, kendi çıkarım için mi yapıyorum ben bunu bilirim. Ben konuştuğumu konuştuğumun ehli miyim değil miyim ben bunu bilirim öyle mi? Ben sana bunu işte farklı gösterdiğim zaman ben sana yapmış olacağım en büyük aldatma işte budur. Değil mi? Senin güvenini benim söylemlerimden ve eylemlerimden yola çıkarak kardeşin üzerinden plan ve proje yapıyorsun. Ona güveniyorsun, sırtını ona dayıyorsun mesela ama o bunun nehri değildir. Oysa ki kendisini olduğu yerde gösterse bu bir şereftir. Öyle değil mi Müslümanlara aldatmasa? Mesela diyelim ki ben 5 kilo kaldıracak bir adamsam, arkadaş valla bu meselelerde benim üzerimden plan proje yapmayın. Ben 5 kiloluk bir adamım. Yani 5 kilo kaldırırım, 10 kiloluk işlerde ben yokum e, diye olmayı isterim. Ama benim gücüm 10 kiloluk meseleleri kaldırmaya yetmez dese, bu çok ciddi bir şereftir ha. Yani insanın kendi nefsini e, alçaltmak pahasına Müslümanlara aldatmaması. Kişinin Allah'ın izine çok güzel bir mertebede olduğunu göster. Ama kınanmamak için veya uta belli bir mevkü makam elde etmek için veya Müslümanların içinde sözü dinlenmesi için veya maddi çıkar için her neyse yani herhangi bir sebepten dolayı olmadığı yerde kendini göstermek olmadığı meselelerin ehliymiş gibi konuşmak bu nedir peygamberimizin dediği gibi en büyük aldatma budur. El müteşebbi'u bir <gülüyor> məlum yut'a kelabisi sevbiy yani kendisine verilmeyen şeyle doymuş olan kişi iki tane yalan elbisesini giymiş gibidir. Tek yalancı değildir. İki kat yalan elbisesini giymiş gibidir. Hem kendini kandırır, hem Allahu Teala'yı kandırmaya çalışır, hem de müminleri kandırmaya çalışır. Onun için aldatma, aldatma her halükarda kötüdür. Her halükarda kötüdür. Ama aldatmanın en kötüsü ve çirkini insanın Müslüman kardeşlerini olmadığı yerde kendini gösterip aldatması. Onların ona güvenmesini, dayanmasını, onun üzerinden plan yapmasını sağlamasıdır. Mesela düşünün, örnek veriyorum. Diyelim ki bir e, işte mücahidin mücahit üzerindeki görevleri. Bir tane mücahit, sıradan bir mücahit. Yani yapabileceği şey bulaşık yıkamak, mücahitlerin ayakçılığını yapmak yani bu. Bu bir şeref, bundan daha büyük bir şeref olur mu yani? Sen Müslüman kardeşlerinin hizmetçisi olmaktan daha büyük bir şeref olabilir mi e, insan için? Müslümanların sıkıntılarını gidermekten daha büyük bir şeref olur mu? Akleden için ama. Yani kafasında aklı olan ne yaptığını bilen için. Ama adam bunu istemiyor. Yani daha böyle şaşalı, daha şöhretli bir şey istiyor. Mücahit kardeşlerinin yanında oturduğunda, mesela ben 10 senelik mücahidim. Ben şunu şöyle yaparım, ben bunu böyle yaparım, şu konuda benim üzerime yoktur. E mesela şu benim işim zaten yani başkasına gitmeye gerek yok. E şimdi doğal olarak senden ne yapacak oradaki komutan? Buna güvenecek, sözüne güvenecek ve o işte tutacak, o işi ona verecek, öyle mi? O da eline yüzüne bulaştırıp, hem kendine hem Müslümanlara hem içinde bulunduğu e, yapıya A'dan Z'ye zarar verecek mesela. İşte bu aldatmadır. Çünkü bizler birbirimizi sadece sözlerimiz ve eylemlerimizle tanıyoruz. Ondan dolayı herkes, Müslüman topluluğun içerisinde neyse onu gösterecek. Yani neyin ehliyse onu gösterecek. Anlaşıldı? Öbür türlü zaten dediğimiz gibi, yani bu aldatma akabinde çok kötü şeyler getiren bir şey, e, aldatma. Aldatma da zarar verme kapsamına giren şeylerdendir ve bunu çok umumi düşünün. Yani ilimde aldatma, muamelede aldatma, nasihatte aldatma, konuşmada aldatma, görevde aldatma çok şey bir kapsamı var yani. Çok geniş bir kapsamı var. Anlaşıldı? İnşallah. Devam edelim. Başkalarına zulmetmek de zarar verme kapsamına girmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurur. Zulmetmekten sakının çünkü zulmetmek kıyamet günü karanlıklar. karanlıklardır. Buhari Yani şunu demek istiyor, hani siz insanlara zulmederseniz kıyamet günü karanlıklar içerisinde kalırsınız ceza olaraktan. Çünkü zulüm de aydınlık değildir, karanlıktır. Zaleme, kökü zaten karanlığı ifade ediyor. Öyle değil mi? Kıyamet gününde de ceza olaraktan karanlıklarda kalırsınız. Buhari Ebu Hureyri'den merfu olarak şöyle rivayet eder. Kim kardeşinin namusuna veya baktığı gözeye haksızlık etmişse, dinar ve dirhemin olmayacağı günden önce onunla helalletsin. Değilse, kıyamet günü salih ameli varsa, haksızlığı kadar ondan alınır ve kardeşine verilir. Salih ameli yoksa, haksızlık yaptığı kişinin kötülüklerinden alınır ve kendisine yüklenir. Evet. Zararın hepsinin genel ismi nedir? Zulümdür. Zararın hepsinin genel ismi. Mesela siz, e, diyelim ki birini alışveriş yaparken, örneğin bir Müslüman size güvendi, size geldi. Siz de ona elinizdeki malı, onu kandırarak sattınız. Bunun hususi ismi nedir? Garardır, aldatmadır. Umumi ismi nedir İslam'da? Zulümdür. Siz ona zulm ettiniz, öyle mi? Mesela diyelim ki evde sizin eşiniz var, evlisiniz. E, onun haklarını gözetmediniz e, mesela. Bunun ismi nedir? Veya kadın kocaya karşı işte sözünü dinlemedi, itaat etmedi. Bunun özel ismi Nuşuz'dur. Yani kadının serkeşliğidir. İslam'daki ismi Kur'an ve sünnete varit olan Nuşuz'dur. Genel ismi nedir? Kadının koca, kocanın kadına zulmetmesidir. Öyle değil mi? Yani bütün zarar e, kapsamına giren her şeyi, umumi olarak ne babında anlatabiliriz? Zulüm babında anlatabiliriz. Mesela biliyorsunuz, eziyet diye bir şey var İslam'da. Yani özel bir ismi olan eziyet. Mesela Müslümanın, Müslüman kardeşine eziyet etmesi. Bu neyle olur? Bu çok genel bir kapsamdır. Sen kokunla ona eziyet verebilirsin. Mesela sarımsak, soğan yersin, gelirsin mecliste oturursun, adama eziyet edersin. Bu bir eziyettir çünkü adam bundan eziyet duyuyor, öyle mi? Tutarsın adamın ölmüşleri hakkında konuşursun ee, mesela. Ölmüşlerine hakaret edersin adamın, adama eziyet edersin. Ebu Ceyl'e insanlar hakaret ettiğinde peygamberimiz men ediyor değil mi? Onlar yaptıklarına gittiler yani bırakın çünkü yaşayanları var, adamın oğlu var, adamın kızı var. E, aramızda yaşıyor, sen adamın babasına sürekli şey yapıyorsun. E, sövüyorsun, insandır yani bir yerde bundan eziyet duyacaktır e, senin bu yaptığından. Bir meclise girersin mesela, e, bir hoca bir konu anlatıyordur. Ee, Selamun Aleyküm dersin Sağ baştan milletin elini tutar sarılırsa Hocaya zulmedersin Anlattığını bölersin ee, Mesela konuyu dağıtırsın Orada hem dinleyene hem anlatana zulmetmiş olursun Mesela vesaire Eziyet etmiş olursun daha doğrusu yani Oradakilere eziyet etmiş olursun Çok ağır ve ciddi olan bir ortamda Mesela gülersin, kahkaha atarsın Orada insanlara eziyet etmiş olursun Mesela çok sevinçli bir ortamda Kendi derdine oturursun, ağlarsın Orada insanlara eziyet etmiş olursun Örneğin. Lakin bunların hepsinin genel ismi nedir? Zulümdür. Öyle değil mi? Dem odada aynı odada kalıyorsunuz. Tutarsın kapıyı açır, açarken kapatırken pat diye kapatır, pat diye açarsın. Bu zulümdür. Günah. Günah kazanırsın. Senin kimseyi rahatsız etme gibi bir hakkın yoktur. Öyle mi? Çıkacaksan gideceksen odana güzel gideceksin. Temiz bırakılması gereken bir yeri kirli bırakırsın kardeşlerine. Zulmedersin edersin onlara. Eziyet etmiş olursun e, onlara. Senin görevin geldiği zaman mesela sen nöbetçisin. Diyelim yemek yapman lazım. Önemsemezsin, kötü yemek koyarsın, elinden geleni yapmazsın, eziyet edersin. Bu bir haramdır, bu bir günahtır Çünkü sen kardeşlerine zulmetmiş olursun. Ha elinden geleni yaparsın, güzel olmaz. Bu ayrı bir mesele. Ama başından savsaklarsın ee, mesela. Bundan dolayı da kötü bir şey çıkarırsın kardeşlerine. Bu bir zulümdür mesela. Eziyet etmektir ee, senin kardeşlerine vesaire. Yani bunun kapsamını çoğaltabiliriz. Zulüm, Müslümanın Müslümana zarar vereceği, eziyet edeceği bütün hepsinin genel ismi nedir? Bütün hepsinin genel ismi zulümdür. Ve Allah azze ve celle'nin kibir gibi, riya gibi en nefret ettiği amellerden bir tanesi de zulümdür. Allah azze ve celle'nin kibir gibi, riya gibi en nefret ettiği, yapıldığı zaman hoşlanmadığı, ve zalim olan, zulüm ehlini yerin dibine geçirmekten hoşlandığı meselelerden bir tanesi de zulümdür. Neden? Çünkü herkes eşit olduğu için hiç kimsenin kimseye zulmetmeye hakkı yoktur. Bütün Müslümanlar eşit olduğu için, bütün Müslümanların arasındaki ilişki, merhamete, sevgiye, kardeşliğe dayandığı için hiç kimsenin kimseye zulmetme şeyi yoktur. Ama Allah adildir ve adaleti sever. Değil mi? Bakın ondan dolayı mesela hadiste Allah Azze ve ne diyor? Ya ibadî, inni harramtuz zulme alâ nefsi ve cealtuhu beynekum muharramen felâ tezalemun. Ey kullarım! ''Ben zulmü kendi nefsime haram kıldım.'' Yani bu normalde basit bir ifade değil. Allah azze ve celle kendisine bir şeye haram kıldığını söylüyor. Oysa Allah'ın üzerine ne vacip olur ne de Allah'ın üzerine haram olur. Öyle mi? Çünkü Allah dilediği gibi tasarruf edendir. Vacip haram kimin için geçerlidir? Amelleri kayıtlı olan, sorgu suale muhatap olan varlıklar için geçerlidir. Aslında Allah burada dikkat çekiyor. Yani o kadar ki mesele benim nezdimde mühimdir. Ben bunu kendime haram kıldım. Tevhid o kadar ki benim yanımda önemlidir. Ben tevhidle bana kulluk edip şirk koşmayanı cennete koymayı kendi üzerime vacip kıldım diyor mesela Allah Azze ve Celle. Anlaşıldı. Ondan dolayı biz zulmün ne kadar çirkin yani Allah'ın ne kadar çirkin bir şey olduğunu anlıyoruz. Ve bunları şey olarak düşünmeyin. Yani genelde insanlar niye zalim olur? Kardeşlerine karşı e, zulmü belli bir dairede sıkıştırdığı için. Yani mesela bizim için diyelim zulüm nedir? Zulüm dendiği zaman işte milletin kafasına uğran, elinden ekmeğini alan. İşte sabah namazlarında milletin kapısını kırıp milleti evinden sürükleyip götürüp cezaevine atan mesela. İşte efendim devlet, devletin polisi, askeri, memuru, bizim için zulüm budur mesela. Oysa zulüm bu değildir, bu zulmün bir parçasıdır. Zulüm çok çok daha geneldir. Yani dediğim gibi sen odadan çıkarken kapıyı e, sert bir şekilde kapatırsın, zulüm budur. Sen kardeşine zulüm etmiş olursun, ona eziyet etmiş olursun mesela. Zulüm nedir? Kişinin hakkını kişiye vermemektir. Yani bir şeyi yerli yerine koymamaktır zulüm. Adalet bir şeyi yerli yerine koymaktır. Zulüm ise eşyayı yerli yerine koymamaktır. Ondan dolayı biz ne diyoruz mesela? Allah yaptığı hiçbir şeyde zalim değildir. Çünkü her şey Allah'ın olduğu için dilediğini dilediği yere koyar. Ondan dolayı Allah zalim değildir. Yani zahiren bir adam bakar der ki Allah bunu niye doğuştan şey yarattı? Sakat yarattı bu zulüm değil midir dermesi? hayır değildir. Çünkü Allah'ın mülkü olduğu için Allah'ın mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Zulüm kimin için geçerlidir? Adam diyelim bir şeyi yerli yerine koyması gereken yere koymaz. Yani kardeşine hürmet etmen gerekir, ona hürmet etmezsin bu senin ona zulmetmendir. Hakkını vermen gerekir, vermezsin bu senin ona zulmetmendir. Yani İslam'daki bütün kardeşin kardeşe haksızlığına zarar diyebileceğimiz gibi umumi bir isim olaraktan başka ne diyebiliriz? Zulüm de diye biliriz ve normalde bütün mesela Allah'ın hakkında yaptığımız da zulümdür. Yani biz günah her günah bir zulümdür, kişinin kendi nefsine zulüm etmesidir, öyle değil mi? E kul hakkıyla Allah hakkını birbirinden ayıran şey nedir? Kula yaptığın zulümle Allah hakkında yaptığın zulüm, Allah hakkında yaptığın zulümden pişman olur. Bir daha yapmamak üzere azmeder ve o günahı terk edersen Allah Azze ve Celle seni affeder. Ama kul hakkında böyle değildir. Kardeşine yapmış olduğun eziyette dördüncü bir şart daha gereklidir. Öyle mi? O da nedir? Ondan helallik dilemendir. Helallik dilersin ona kalmıştır. Yani isterse seni affeder, isterse seni affetmez. Kıyamete kalmışsa yüzde 99 seni affetmeyecektir. Çünkü kıyamet gününde herkes ecir peşinde olduğu için, herkes kendini kurtarma derdinde olduğu için, insanlar birilerini affedeyim dünyadaki gibi affedeyim derdinde değil, ne kadar birilerinden fazla sevap kaldırırım, ne kadar günahlarımı başkasının üzerine yıkarım, onun derdindedir insanlar. Onun için bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste ne diyor? Kim bir haksızlık yapmışsa, yani zulmetmişse, hiçbir şeyin fayda vermeyeceği gün gelmeden önce helalletsin. Ak akabine bak bir durum anlatıyor, meseleyi anlamamız için. Çünkü o gün diyor, kişi eğer helallik almamışsa, kendi sevaplarından karşı tarafa verilecek, eğer hakkı ifa edilmezse, bu defa karşı tarafın günahlarından insanlara yüklenecek. Yani burada aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizim dikkatimizi bir noktaya çekiyor. Bu işi kıyamete bırakmayın. Çünkü kıyamette af çok zordur. Yani herkes sevap ve günahlarını üstünden atma peşindedir. Adam için sana vahş etsen, ha bu bana zulüm mü etmiş gelsin. Ben onun şeylerinden alayım, sevaplarından alayım o da benim günahlarımdan alsın e diye. Anne eğer çocuğunu terk edecekse, baba evladının kardeş kardeşi, dost dostu terk edecekse o günde kimse kimseyle ilgilenmeyecekse şüphesiz ki kimse kimseyi de kolay kolay o gün af etmeyecektir. Anlaşıldı? İnşallah. Devam edelim. Askeri eğitim kamplarında tehlikeli veya patlayıcı maddeleri ikamet yerlerine, toplanma yerlerine ve istirahat etme yerlerine koymakta kişinin Müslüman kardeşine zarar vermesi kapsamına girer. Bu tür zararların önüne geçmek için gerekli bütün emniyet tedbirlerinin alınması gerekir. Güvenlik tedbirleri olarak zırh ve mihver girmek, giymek, hendekler kazmak, maskeler takmak, uzun ve yorucu nöbetler tutmak gibi işlerde bir takım tedbirler almak konusunda elden gelenin yapılmaması da Müslümana zarar verme kapsamına girer. Bu nedenle bu tür işlerde ihtiyaç kadar tedbir almak en uygulananıdır. Müslümanlara zarar verme kapsamına giden şeylerden bir tanesi de nedir? Tedbir alınması gereken yerlerde kişinin tedbir almamasıdır. Tedbir alınması gereken yerlerde kişinin tedbir almaması ve insanların güvenliğini tehlikeye atmasıdır, öyle mi? Bu çok umumi bir şey. Yani illa burada verilen örnek ee, gibi değil, daha da bunu genelleştirebiliriz. Bu, bunun bölümlerinden bir tanesidir sadece. Yani bir adam diyelim mücahitlerle beraberdir, Allah yolunda cihad ediyordur. Orada tedbirin en üst seviyede olması gerekir. Kardeşlerin güvenliğini en üst seviyede düşünmesi gerekir. Nöbette uyumak mesela. Müslümanlara zarar vermenin kapsamlarından bir tanesidir, öyle mi? Tedbir alman gereken yerde tedbir almıyorsun e çünkü. Veya gerekli önemi vermemek. Yani o esnada senin işin, senin üzerine düşen ibadet, senin Müslümanların güvenliğini sağlamak için nöbet tutmandır mesela cephede. Sen ne yapıyorsun? Kitap okuyorsun örneğin. Sen ne yapıyorsun? Yazı yazıyorsun örneğin. Sen ne yapıyorsun? Kur'an okuyorsun. Kendince bir ibadetle iştihal ediyorsun, yanlış. Daha faziletli olan bir ibadeti zayi ediyorsun. Yani çünkü hususi ibadetler, umumi ibadetlerden her zaman daha faziletlidir, öyle mi? Bir mücahidin tuttuğu nöbet, okuduğu Kur'an'dan daha faziletlidir. Bir mücahidin tutacağı nöbet, kılacağı nafile namazdan daha faziletlidir. Bir ilim talebesinin nöbeti, okuyacağı ilimden, yapacağı müracaadan çok çok daha faziletlidir. Çünkü o an hususi bir görevdir. Mesela şimdi siz sabah namazından sonra deseniz ki ben Kur'an okuyacağım, zikir yapmayacağım, olur mu? Bak Kur'an bir ibadettir belki ibadetlerin en faziletlisidir ama ne kaydıyla sabah namazından sonraki vakit dışında. Çünkü sabah namazından sonraki vakitteki en faziletli ibadet zikir yapmaktır. Şeriat oraya hususiyet atfetmiştir. Yani vakti olan, zamanı olan, özel bir ecri olan bir ibadettir. Genel naslarda Kur'an daha faziletli olsa da senin o anda okuyacağın Kur'an, yapacağın zikirden daha faziletli değildir. Tamam Tedbir de böyledir. Güvenlik de böyledir. Yani herhangi bir ortamda güvenliği gerektiren, tedbiri gerektiren bir durumda Müslüman için en faziletli ibadet o anda kardeşlerinin güvenliğini ve onların emniyetini sağlamasıdır. Onun dışındaki her şey ikinci planda gelir. Anlaşıldı? Müslümanın bunu ihlal etmesi, işte nöbette uyuması, başka bir şey ile iştigal etmesi veya Müslümanların emniyetini tehlikeye atması. Mesela burada neye örnek verdi? Patlayıcı maddeyi getirip Müslümanların e, diyelim ki bir adam askerlik yapıyor, müslümanların yanında asker e, Patlayıcı bir maddeye getirip uyudukları yere getirip koydu mesela. Bu müslümanlara zarar verme kapsamına giren şeylerdendir öyle mi? Yemek yapıyorsun sen nöbetçisin gaza açık bıraktın örneği. Bu müslümanlara zarar verme kapsamına giren şeylerdendir örneğin, Niye? Çünkü orada onlara zarar verecek bir duruma sen e, sebebiyet veriyorsun Onun için bu genel bir başlık olarak söyleyebiliriz Müslümanlara zarar verme kapsamına giren şeylerden bir tanesi de tedbir alınması gereken yerlerde ve emniyetin sağlanması gereken yerlerde buna riayet etmemektir. Tamam? Sen diyelim mesela bir kardeşinle ilgili bir meseleyi tutarsın bir yerde konuşursun örneğin. Konuşulmaması gereken, onun güvenliğini izlederleyecek bir meseledir. Sen ona zarar vermiş olursun, zulmetmiş olursun, eziyet etmiş olursun. Mesela ilâhireyi. Yani örnekleri bu şekilde çoğaltabiliriz. Evet. İnsanlara zarar vermenin şekillerinden biri de yollarını engelleyen dökmek, şeyler dökmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan sakındırarak şöyle buyurur. Lanetleyen iki şeyden sakının. Ey Allah'ın Resulü! Nedir lanetleyen iki şey denildi? Bunun üzerine şöyle buyurdu. Halkın gelip geçtiği yollarda veya gölgenlikleri ağaçların altında abdest bozmaktır. Cabir'den radiyallahu aleyhi ve sellemin doğduğunuz şey idrar yaptığı yasaklığıdır, ibaat edilmektedir. Heh, mesela bir tanesi de bunlardan nedir? İşte e, burada söylediği gibi insanlara zarar vermenin şekillerinden bir tanesi de insanların yollarına engelleyici şeyler koymaktır. E, mesela örnek burada neyi örnek verdi? Fıkıh dersinde de gördüğümüz gibi, değil mi? İnsanların gölgelendikleri su kenarlarına gidip insan abdestini bozmaktır. Peygamber bunu lanetlemiştir. Bunu lanet hem ameli hem yapanı lanetlemiştir. Sebep çünkü sen bu fiilinle insanlara zarar veriyorsun. Yani adam seferden gelmiş, gelecek orada oturacak mesela dinlenecek. Senin yapmış olduğun o e, pis şeyi görünce adam orada oturamıyor mesela. Öyle mi? Kalkıp gidiyor. Bak sen ona zarar vermiş oldun. Diyelim sen arabanı bir yere park ettin. Mesela arabanın kayma korkusu var. Oraya bir taş koydun. İşin bitti taşı çıkardın fırlattın devam. Yani taşı attın yolun ortasına mesela. İslam bunu hoş karşılamaz. Çünkü bu senin insanlara zarar verdiğin kapsamlardan bir tanesi. Eziyet verdiğin. Yollarını engellemiş olduğun şeylerden bir tanesidir. Diyelim senin çöpün kokuyor, evin içinde mesela özellikle kadınların yaptığı yani bir yanlış e, ve hani ağır yanlışlardan, bütün bir binanın kul hakkını üzerine çektiğin yanlışlardan bir tanesi. Ha, çöp kokmuyordur diyelim, akmıyordur. Kapının önüne koyarsın, kapıcı gelir alır götürür atar. Veyahut da sen kendin çıkarsın ama evde çöp kokuyor veya akıyor. Evime, evime rahatsızlık vermesin diye dur götüreyim bu çöpü kapının önüne koyayım biri çıktığında götürür atar veya kapıcı gelir atar. Komple o binadaki insanlara eziyet vermiş olursun mesela. Komple oradaki insanları rahatsız etmiş olursun ee, örneğin. Diyelim ki sen evine misafir e, geldi 20 kişi 30 kişi tuttun bütün ayakkabıları kapının önüne dizdin mesela. E, komşun gelecek onun önünden geçecek öyle değil mi? Ya, üzerinden atlayacak altından atlayacak veya insanların ayakkabılarına basacak. E mesela yani yolu sen kapatmış oldun ayakkabılardan ve biliyorsunuz genelde buna sıkıntılı yani ya karşılaştığımız şeyler işte birinin evine evin içine koy bir gazete veya balkonuna ser bir şey, ayakkabıları diz oraya niye insanlara rahatsızlık veriyorsun mesela? Ne olursa olsun bunu şey yapabiliriz, e, çoğaltabiliriz insanlara eziyet verecek, insanların yolunu kapatacak şeyler işte diyelim ki sen medreseye geldin, elinde çantan var sabah salonun ortasına çantanı koydun, gitin odana yattın mesela senin ne hakkın var insanlara eziyet etmeye? Her gelen onun üzerinden atlayacak, yok yalın yanından geçecek. Şey, ortamı şey çevireceksin, e, spor alanına çevireceksin. Senin böyle bir şeyin yok, senin böyle bir hakkın yok. Diyelim spor yapmayı seviyorsun sen. Spor yapıyorsun, malzemelerini ortaya yere bırakıyorsun. Örneğin senin böyle bir hakkın yok. Yani diğer kardeşlerine eziyet etmek, zarar verme gibi bir hakkın yok. Kitapların, burada ders çalıştım bu oda boş. Ondan sonra dizdin kitaplarını üst üste koydun yolun ortasına. Her gelen onun üzerinden atlayacak. Ya kenarından geçecek mesela. Senin böyle bir hakkın yok. Yani şeriat sana böyle bir hak vermemiş. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Tamam <gülüyor> Örnekler biraz güncel oldu herhalde. Ee, bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Yani bizim birbirimize eziyet etmeye şeyimiz yoktur. Bunu eğer gafleten yapıyorsak bunları, misal. Bu bizim şu konuda kendimizi terbiye etmemiz gerektiğini gösterir ki biz Müslümanların hakkı ve hukuku konusunda gevşek bir insanız. Öyle mi? Bunu yapmak problem değildir. Yani bunu hepimiz yapabiliriz. Çünkü gafil ve unutkan olan varlıklarız. Ve birçok şeyi bilmiyor da olabiliriz. Yani kitaplarımı benim odanın ortasında yığmamın e, diğer kardeşlerime eziyet verici bir şey olduğunu bilmiyor olabilirim. Ama bu bana şunu gösterebilir. Yani bir kul olarak da ha demek ben bu konuda gevşeyim. Yani benim kalbim kalbi amellerinde Müslümanların hakkını gereği gibi ifa etme konusu tam anlamıyla yerleşmemiş. Ben bunun ehemmiyetini tam olarak bilmiyorum. Veya diyelim şimdi bunu dinlerim. Ha ben nöbetçiyken, örneğin elimden geleni yapmıyorum, savsaklıyorum yani. Bir an önce bitsin gideyim diyorum. Demek ki benim için en büyük ibadet o anda kardeşlerime hizmet etmektir ama ben bunun bilincinde değilim. Deriz kendi kendimize. Ve kendimizi bu konuda terbiye etmeye çalışırız. Nasıl? Kul hakkı ve kul hakkıyla ilgili nasları okuyarak Seleften kul hakkı ve kul hakkı ile ilgili varit olmuş şeyleri okuyarak eziyet vermenin ne kadar kötü bir şey olduğunu mesela öğren öğrenerek bunun zararının ne kadar kötü bir şey olduğunu öğrenerek kendimizi terbiye etmiş oluruz. Anlaşıldı İnşallah. Çünkü bazı insanlar vardır. Bu aileden gelen bir şeydir. Yani bunun dinle çok da alakası yoktur. Din bize umumen öğretir. İnsanlara eziyet vermek haramdır. Lakin biz bunun bu kadar kapsamlı olduğunu bilmeyiz. Bu genelde aileden gelir. Yani anne baba çocuğuna hak, hukuk, kaide, kural öğretmişse, çocuğun yaşadığı evde bunlar varsa, kişi başkalarının hakkına riayet eder, kendi hakkını da savunur. Yani böyle evlerde yetişen çocuklar, başkalarının haklarına riayet ettikleri gibi, kendi haklarının da peşindediler Yani haklarını bırakmazlar. Tabi bu kısmı yanlış. Çünkü beraber yaşayan insanlardan bir taraf mutlaka alttan alıcı olması lazım. Yani iki taraf da hakkının peşine düşerse, kardeşlik olmaz. Bir taraf sürekli affeden, yani en üst mertebe olan, affedici, görmeyen, alttan alan olmak zorundadır. Başka türlü sosyal ilişkilerin devam etmesi mümkün değildir. Bu evlilikte de böyledir, kardeşlik ortamında da böyledir, her yerde böyledir. İki taraftan bir tanesi alttan alacak. Başka türlü sen desen ki ben babamın oğluyum, o da dese ki ben babamın oğluyum, mümkün değil bir ilişki yürümez. Ne kardeşlik ne evlilik yürümez. Bir taraftan bir taraf bazen yumuşak olup, alttan alıp tamam bu defada senin dediğin gibi olsun, senin canın sağ olsun demek zorundadır, tamam? Ama bu tip ailelerde yetişmeyen, yani eve girenin, çıkanın belli olmadığı, kaidenin, kuralının olmadığı e, ailelerde yetişen insanlar genelde başkalarının haklarına saygı göstermeyi bilmezler. Başkalarının haklarına saygı göstermeyince bu Müslüman olduğunda da böyledir. Yani bu defa normal ailedeyken ailedeki bireylerin hakkına saygı göstermeyen Müslüman olduktan sonra bu defa İslam cemaatine, İslam ailesine müntesip olmuştur. Bu sefer orada başkalarının hakkına, hukukuna riayet etmeyi bilmez. Onun için biz kendimize bakmamız lazım. Çünkü bir ömür Müslümanlarla beraber yaşayacağımıza göre Müslümanlardan ayrı kopuk yaşayacak halimiz yok. Öyle değil mi? O zaman kendimizi şöyle tanımamız açısından söylüyorum. Yani ben hangi sınıfa giriyorum? İnsanların hakkına ve hukukuna riayet eden sınıfına mı giriyorum? Yoksa bu konu benim yanımda çok da mühim değil. Hiç ben böyle düşünmemiştim, dikkat etmemiştim diye. Eğer ikincisi ise kendimizi terbiye edeceğimiz alanı tespit etmiş oluruz. Yani tedavinin yüzde ellisine başlamış olur, değil mi? Tedavinin yarısı nedir? Kişinin hastalığı doğru teşhis etmesidir, sonra da doğru adımlar e, atmasıdır. Bir de bu diğer günahlara da benzemez. Yani özellikle bunun aklınızda bulundura, bulunduralım hepimiz kulların haklarıyla ilgili meseleler diğer günahlara benzemiyor. Yani kıyamete kaldı mı? E, af şeyi çok düşük yani, af ihtimali, af oranı çok çok düşük. Şehit bile, şehit bile borcu olduğu zaman cennete giremiyor işte. Adam şehit olmuş düşünün mesela İslam'da son nokta yani daha ötesi yok öyle değil mi şadetten daha öte bir şey yok yani bizler için normal müslümanlar için şehadetten ötesi yok mesela en üst mertebe hepimiz için borcun var giremiyorsun cennete cennetin kapısında asılı bekliyorsun ta adam ya biri senin borcunu ödeyecek ya da adam kıyamet günü gelecek ben bu adama helal ettim diyecek ondan sonra cennete gidebiliyorsun öyle mi sebep kulakı ama zina yapmışsan mesela, kanın yere değdiği anda gitti. Faiz yemişsen mesela, kanın yere değdiği anda gitti. Misal. Tamam İnsan öldürmüşsen mesela, kanın yere değdiği anda gitti. Ee, örneğin. Yalan söylemişsen, kanın yere değdiği anda gitti. Çünkü şeydin e, rızıklandırıldığı nimetlerden bir tanesi de nedir? Kanının ilk damlası yere değdiği anda, bütün günahları gider. Hangi günahlar müstesna? Kul hakkı müstesna. Borcu varsa işte o kan yere değse, oluk oluk da aksa, o kan borcu silmiyor yani. O borçla şehit Allah'ın huzuruna o borçla gidiyor. E düşünün bu şehit için böyleyse normal ölen insan için nasıldır yani? Kul hakiyle Allah'ın huzuruna giden ondan dolayı buna dikkat etmek lazım. Buna riayet etmek lazım. Zaten toplu alanlarda yaşayanlar cephede olsun, Müslümanların içinde olsun, cemaat içerisinde olsun fark etmez. Bir topluluk içerisinde yaşayan insan Hakkı hukuka riayet etmiyorsa onun insanlarla beraber yaşaması mümkün değildir yani. O insan sürekli yüktür, sürekli ağırlıktır, sürekli problemdir yani. Tamam? Devam edelim. İnsanlara zarar vermenin şekillerinden biri de sağlam veya hastanın bir yere tutulmasıdır. Çünkü bulaşıcı hastalık sağlam kişiye de geçebilir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Hastayı sağlamın yanına getirmek. Bu hadis ile bulaşma olmaz hadisi arasında çelişki bulunmamaktadır. Evet. Şimdi normalde Has, e, Müslüman'ın Müslüman'a zarar verdiği kapsamlardan bir tanesi de nedir? Mesela hasta olan Müslüman'ın hastalığını diğer Müslümanlardan gizlemesidir. Veya hasta olan Müslüman'ın gerekli ehemmiyeti göstermeyip o hastalığın bulaşmasını, o mikropların diğer Müslümanlara geçmesini sağlamaktır. Mesela örneğin e, çokça yaşadığımız olaylardan bir tanesi, bir Müslüman soğuk almış oluyor, diyorsun ki hastaneye git. E gerek yok diyor vakit gider ya. Sen kendin için gitme benim için git. Yani tamam sen kendini düşünmüyorsan o senin sorunun. Ama benim ne suçum var yani? Niye bana hastalığını bulaştırıyorsun? Dikkat ederseniz bir ortamda biri hastalanır. Bir hafta içinde 10 tane 15 tane adam beraber hastalanır. Sebep o bir tanesinin gevşekliği. tabii o gevşeklik günaha da beraberinde getiren bir gevşeklik. Yani sen tedbirini almadığın için, üzerine düşeni yapmadığın için. Mesela oysa ne yapsa? Dese ki ben bir odada tek kalayım. Mesela benim yemek kabım işte havlum bunlar hepsini ayıralım hani ben kendime gelinceye kadar bunları ayıralım dese bu onun diğer kulların haklarına riayet ettiğini gösterir. Ama eğer diyelim ki mesela bir talebe örnek veriyorum. Ya işte e, hastaneye git tedavi ol ya işte şeydir e, vakit gider benim okumam lazım. Cık, seni okuman lazım değil senin tedavi olman lazım. Bir mücahit ya benim eğitimden geri kalmamam lazım arkadaş. Sen bu şekil Müslümanların içinde kalırsan, herkesin eğitimden düşmesine sebep olacaksın. Git, doğru düzgün tedavini ol, ondan sonra gel şey yap, e, eğitimine devam et. Git, doğru düzgün tedavini ol, ondan sonra gel ilimine devam et. E, mesela dersine devam et, e, ondan sonra ilâhîriye. Çoluk çocuk için de böyledir. Baba nezle olur, gelir evde umursamaz bütün aileye nezleyi bulaştırır veya soğuk algınlığını bulaştırır. Bunlar dediğim gibi yani problem yönü şudur. Bir Müslümandan dolayı hastalanmışız, bu çok mesele değil yani canı sav olsun. Ee, ama bu onun kul hakkına riayet etmediğini veya bizlerin, diğer kardeşlerimizin hakkına, hukkına riayet etmediğimizi gösterir. Bu da zarar vermenin kapsamına giren şeylerden bir tanesidir. Misal, veya daha farklı bir şekil e, yönetici olduğumuz yerlerde kişilerin hastalıklarıyla ilgilenmememiz mesela. Diyelim ki sen benim yöneticimsin, e, benim halifemsin, benim komutanımsın, her neysen yönetici vasfın var senin. Ben hastayım ve sen benimle ilgilenmiyorsun yani hani ben ne oldu benim halim benim sorun nedir benim ne olacak ondan dolayı senin hastalığın artıyor mesela bu yöneticinin kendi etbağına zarar verdiği kapsamlardan bir tanesidir mesela anlaşıldı ondan dolayı hastalık meselesine dikkat etmemiz lazım bu sonda söylemiş olduğu şey de şudur normalde peygamber aleyhisselatu vesselam diyor hasta ile sağlamı yan yana getirmeyin başka bir hadiste de peygamberimiz diyor ki la adva ve yani la adva hastalığın kişiden kişiye geçmesi diye bir şey söz konusu değildir diye. Şimdi baktığımız zaman zıt gibi görünüyor. Mesela başka bir hadiste peygamberimiz ne diyor? Cüzzamlıdan aslandan kaçtığın gibi kaç. Öyle mi? Bir bu hadis bir de la adva. Hastalığın bulaşması diye bir şey söz konusu değildir diyor peygamberimiz. Zıt gibi görünüyor değil mi bu ikisinin şey e, arası? Aralarında zıtlık yoktur diyor. Niye zıtlık yoktur? Çünkü peygamberin nefiyettiğiyle ile ispat ettiği ayrı ayrı şeylerdir Aleyhisselatu vesselam. Tamam mı? şey nedir? Hastalık hastalık olarak hastalığın bulaşması yoktur. Allah dilerse hastalık bulaşır. Hani cahiliye müşriklerinde ne vardı? Sanki hastalığın kendisi insanlar arasında bulaşıcı bir şeydir. İslam bunu kaldırdı. Hastalık hiçbir şey kainatta Allah'ın izni olmadan yayılamaz. Bu anlamdaysa la adva bulaşıcılık yoktur. Ama eğer Allah dilerse senin hastalığın bana bulaşır anlamındaysa evet o anlamda şey vardır, e, bulaşıcılık vardır. Bu sadece cem yollarından bir tanesidir. Yoksa ailemler dört tane farklı cem metodu zikretmişler. Bu onlardan bir tanesidir. Konumuz da o değil zaten. Devam. Kardeşler, zarar vermenin şekillerinden biri de derslerinde onları meşgul etmek veya uyanların yakınında yüksek seslerle konuşmaktır. Allahu Teala şöyle buyurur. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini elbette ki eşeklerin sesidir. Evet. Şimdi e, normalde mesela daha önce size bir mesele anlatmıştım. Örneğin ilim meclislerinde çokça var olan hatalardan. E, i̇stersen devam et. E, ondan sonra şey yapalım. Zarar şekillerinden biri de üç kişiden ikisinin baş başa verip gizlice konuşmalarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Üç kişi olduğunuz zaman iki kişi gizlice konuşmasın. Çünkü bu üçüncü kişiyi üzer. Bir gruba hitaben konuşurken içlerinden birine hiç iltifat etmemek, ve daima diğerlerine bakarak konuşmak da bunun gibidir. Buhari el edeb ül isimli eserinde Hübeyb bin ebi Sabit'ten şöyle rivayet eder. Biri konuştuğu zaman sadece birine yönelerek değil hepsine yönelerek konuşmasını severlerdi. Evet. Şimdi normalde hatırlıyorsanız daha önce de şöyle bir konuşma geçmişti aramızda. Demiştik ki arkadaşlar İslam dini edeb dinidir. Yani İslam dini A'dan Z'ye. Biri bize sorsa ise ki İslam dini nedir? Şu cümle doğru bir cümledir. İslam dini edep ve adab dinidir. Yani Müslümanları hiçbir alanda başıboş bırakmamıştır. Her alanda Müslümanların vacipler ve haramlar belirlediği gibi bir de kemal sıfatı olan, süs olan edeplerini belirlemiştir Müslümanlar. İslam'da konuşma adabı vardır. Susma adabı vardır. Talebe adabı vardır. Hoca adabı vardır. Cihat adabı vardır. Uyku adabı vardır. Yemek yeme adabı vardır. Helaya girme adabı vardır. Cinsel ilişkiye girme adabı vardır. Her konunun şeriatın belirlemiş olduğu mutlaka bir adabı vardır. Bu da bize neyi gösteriyor? Biz her ne kadar bundan gafil olsak da Müslümanlar olarak da veyahut da bu batıda medeniyet adı altında, nezaket adı altında işlense de bazı aslında bu bizim dinimizdir. Yani insanlar barbarken, konuşmayı bilmezken, yaşamayı bilmezken İslam dini insanlara medeniyet getirdi, adab getirdi, nezaket getirdi mesela. Lakin maalesef sonra tam tersi oldu. Din İtikad kısmı bizde kaldı, diğer kısmı başkalarına geçmiş oldu. Oysa itikadla adab birbirinden ayrı değildir. Ahlakla itikad birbirinden ayrılmaz yani. İkisi mutlaka bir arada olmak zorundadır. Tamam Burada neyi anlatıyor? Bir Müslümanın genel ortamlarda ki adaba riayet etmemek suretiyle başkalarına zarar vermesidir. Mesela örnek derslerde onları meşgul etmek ve uyuyanların yakınında yüksek sesle konuşmaktır. Diyelim ki odada oturuyorsun sen, arkadaşın dinlenecek uyudu. gidip mutfakta ders çalışabilirsin gidip uyumayan bir arkadaşın odasında ezber tekrarı yapabilirsin çıkıp sokakta e, yapabilirsin sen yok oda benim odamdır ben de bu odada kalıyorum aldın eline Kuran-ı Kerim'i başladın okumaya bak kardeşine zulmettin kardeşine eziyet ettin belki adam çok yorulmuş o 15-20 dakika dinlenecek ondan sonra kalkıp e, dersini çalışacak sen onu da ona şey yaptın. Ziru zeber ettin. Mesela. Veyahut diyelim ki bir ortamda oturuluyor, konuşuluyor, ders yapılıyor. Mesela bir tane talebenin bir tanesi önünde kitap var. Hoca ders anlatıyor diyelim. Şöyle. Bu edepsizliktir. Öyle midir? Edepsizliktir. İmam Şafii ne diyor? Ben Malik'ten ders aldığım zaman ''Muvatta'nın yapraklarını öyle bir dikkatli çevirirdim ki Malik rahatsız olmasın.'' diye. Şimdi Malik ders anlatıyor, İmam Malik. Öğrenci Şataküt'e sayfa çeviriyor mesela. E i̇ster istemez hem hocanın dikkati dağılacak, hem orada bulunanların dikkati dağılacak. Bak bu Selef'in adabıdır. Yani Selef'in ilim meclislerinde göstermiş olduğu adaptır. Bırakın bunu, mesela diyelim ki bir ders ortamında telefonunu çıkarıp telefonuyla oynayan. Veyahut bir ders ortamında işte yanındaki arkadaşıyla fısır fısır konuşan mesela. Koca konuşurken diyelim ki bir şey anlatırken kalkıp gidip ee, kapıyı açıp çıkıp dışarı giden bir adam düşünün mesela. Yani bütün insanların veya tam konuşmanın ortasına gelip orta yere oturan bir adam düşünün mesela. Bunlar hep insanların dikkatini dağıtmak suretiyle insanlara zulmetmektir. Veya diyelim ki biz hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz ve ortak dil olarak Türkçe'yi konuşuyoruz. Örneğin ben diyelim ki Kürdüm ve içimizden Kürtçe bilen başka bir arkadaşımız var. Bu ortamda otururken ben başlıyorum onunla Kürtçe konuşmaya mesela. Bu, kardeşlerime zulmetmektir, eziyet etmektir. Yani din bunu yasaklamıştır ve bu oturma adabına, meclis adabına aykırı olan bir şeydir. Öyle değil mi? Sebep, çünkü benim onunla Kürtçe konuşmam diğerleri bu dili bilmediklerinden dolayı acaba bizim hakkımızda mı konuşuyor? Acaba bizim için mi bir şey söylüyor? Acaba bizi mi eleştiriyor denmesine sebep olur mesela. o da ben diyelim ki Arapça biliyorum. Arapça bilen biri var, ben onunla Arapça e, konuşuyorum. Bu ne zaman caiz olur? Diyelim ki bütün toplumun müsadesi olur, özel bir durum olur. Mesela ikisinin özel konuşması gereken bir şey vardır, tamam. Onların da duymaması gerekiyordur, siz buyurun konuşun. Yerde olmadığı için farklı bir dilde, bu ayrı. Ama insanlara eziyet verecek, insanları üzecek. Acaba benim hakkımda mı konuşuyorlar e, diyeceği bir konuda Müslümanın buna ne yapması lazım? Müslümanın buna riayet etmesi lazım. Veyahut da mesela diyelim, bir hocanın bir şey anlatırken burada söylediği gibi veya bir kardeşin nasihat ederken veya herhangi bir konuyu konuşurken sadece bir kişiye odaklanması ve sadece bir kişiye ders anlatması gibi. Mesela diğerleri acaba hani bize niye ve o adam acaba ben mi bir kaba hat işledim? Ben mi bir kusur işledim? Hoca gözünü dikmiş sadece şey yapıyor. Sadece bana bakıyor demesi gibi. Mesela herkese bu orada dinleyen işinde geçerlidir. Mesela dinleyenin anlatana bakmadan Kendisiyle iştigal etmesidir. Mesela ders anlatırken dikkatinizi çekmiştir. Sizi dinlemeyen bir adam size rahatsızlık verir. Veyahut da başı önünde başka bir şeyle uğraşan, size yani size bakmayan bir insan ister istemez rahatsızlık veriyor insana. Niye? Yani anlattığım hoşuna mı gitmedi veyahut da kafası mı dalgındır, başka bir şeyle mi uğraşıyor, şey yapar. Ondan dolayı Müslümanların e, adabları bilmesi lazım. Yani her Müslümanın konuşma adabı, oturma adabı, ihtiyaç duymuş olduğu bütün adapları bilmesi lazım. Uyuma adabı, beraber aynı ortamı paylaşma adabı, bunları bilmesi lazım. Çünkü bu adapları bilmeyen insan, bu nezaketlerden yoksun olan insan, ister istemez kardeşlerine eziyet edecek ve kardeşlerine zulüm etmiş olacaktır. Tamam Mesela bu konuda hepimiz ne yapabiliriz? Hiç bir şey yapamıyorsak bile, Elimizde Türkçe'de mevcut olan işte İmam Bukhari'nin edebül ül Müfret kitabını baştan sona okuyabiliriz mesela. Veya günlük hayatta karşı karşıya olduğumuz özellikle konuları açıp oradan okuyabiliriz. İşte anne babamız var hepimizin değil mi? İlk girişte ana babanın adabıyla başlıyor kitap zaten. Yani anne babaya karşı ne yapmalıyız? Ba bakabiliriz. Kardeşlere karşı nasıl davranırız? Meclis adabı, selam adabı nasıl selam vereceğiz? Selam verenin selamını kim alacak? Bir mecliste önce kim konuşacak? Mesela büyük hakkı nedir, küçük hakkı nedir? Bunlara bir ihtiyaç duyduğumuz. Ee, hele ilim talebelerinin diğer insanlara oranan, oranla yüzde bin, yüzde iki bin fazla kat ihtiyaç duydukları şeyler. Çünkü adep ilim talebesinin süsüdür. Yani edep ilim talebesinin süsüdür. İlim talebesi edepsiz olursa yeryüzünde edep diye bir şey kalmaz. Çünkü ilmin kendisi edeptir. Yani ilim zaten başlı başına bir edeptir. İnsanı cehalet e, edepsizliğinden kurtarıp, İnsana ilimle edeplendirmesi demektir ilmi. Eğer ilim ilim talebe edep ilim talebesinde olmazsa çok kötü bir şey. Ama eğer edep ilim talebesinde olursa o zaman süstür. Yani diğer insanlarda bulunduğundan çok çok daha fazla e, parlar. Onun için ilim talebeleri olarak bizlerin edep ve adab konusuna, ahlak konusuna çok çok daha fazla önem göstermemiz e, gerekir. Evet. Birinden hoşlanmayarak ona söz veya eylem ile eziyet vermek de zarar vermeyin şekillerindendir. Buhari şöyle rivayet eder. Birini sevmen, utan, birini sevmen, utandırmasın ve buzetmen etmen, telef etmesin. Birini sevmen, utandırmasın ve buzetmen etmen, telef etmesin. Bu nasıl olur dedim. Ee, sevdiğin zaman çocuğun şımarması gibi seversin ve buğz ettiğin zaman da arkadaşın telef olmasını istersin dedi. Yani bu ne demek? Ölçü. Müslümanın, Müslümanlarla arasında olan ilişkide ölçülü olması e, demek. Mesela diyelim ki siz bir kardeşinizi çok e, seviyorsunuz. Her fırsatta, her durumda, her ortamda onu övmeniz, onu sevdiğinizi belli etmeniz, bunu çok aşırı bir şekilde yapmanız onu utandırır. Bu rahatsızlık verir insanı. Yani fazla ilgi e, insanı yaşım arttır, ya da senin fıtratlı olan bir adamı hassas eder. İkisi de zarardır yani. E, sevmemek de böyledir. Yani diyelim ki birini sevmeyebilirsin, bir ahlakını, bir huyunu sevmeyebilirsiniz. Her fırsatta bunu dillendirmeniz, onu onunla utandırmanız, onu onunla mesela küçük düşürmeniz insanların içerisinde. Bu ona onun size karşı bu defa nefret etmesini sağlar veya da size karşı kin getirmesini sağlar. Onun için övgüde de, sevgide de, yergide de, eleştiride de ölçülü olmak ee, lazım. Ne zaman? Ta ki şeriatın getirmiş olduğu bazı şeyler var. Mesela peygamber sevgisi gibi e, veyahut da peygamber övgüsü gibi. Veyahut da işte ve Celle'nin hürmetlerini çiğleyen insanlara buğz etmek gibi. bunlar ayrı. Bu normal durumlar. Yani normal ilişkilerdeki sevgi ve ölçü konusunda, e, buğz konusunda elimizden geldiği kadar dikkat edip ölçülü olmamız lazım. Ne onu şımartıp telef edecek kadar, ne de buğz ettirip kirlendirecek kadar sevginin ve e, buğzun olmaması lazım. Tamam? Bu da çünkü zarar verme kapsamına giden şeylerdendir. Buraya kadar anlaşılmayan veya da sormak istediğimiz bir şey. Buyurun. Zavalların içerisinde zulüm de dahildir ve bu eziyettir yani umudur, umulaştırabilir dedik. Mesela şiş, e, örnek verdim mesela, şehidin mesela meseleyi değdiği alan itibari tamam. günahları sininir. Tamam. Peki hocam mesela günahların içerisinde zulüm yok mu? Mesela yalan, mesela... Zulüm kulak kalır. Şimdi şöyle, Şu... yalanı eğer birine zulüm etmek adına söylersen o vardır. Mesela diyelim sen e, faiz e, yedin. Örnek olaraktan eğer sen bu faizle mesela birine zulmettin yani bir müslümana bu faiz ile zulmetmiş oldun. O da senin bu haramına iştirak etmiş olduğu için yani faiz iki taraflı bir şey öyle değil mi? Mesela sen diyelim ki adama diyorsun ben sana faizle para veririm o da sana tamamdır ee, diyor. Burada zulüm yok çünkü o kendisi de bu işe girişmiş yani ikiniz de bu işte ortaksınız. Bu direkt Allah'ın hakkına taalluk ediyor ondan dolayı. Yalan da mesela normal bir yalan söylersin kim sana zararı olan bir yalan söylersin seninle Allah arasında olur. Ama ne yaparsın tutarsın, birine yalan söylersin, onu aldatırsın, o kulak olmuş olur. Tamam mı? Bu değişebilir yani örnekler e, değişebilir. Anlaşıldı? Kulakına gelince yok. Allah ze ve celle kulakını eee dilerse kulunu razı eder. Yani karşı taraftakinin seni affetmesini sağlayabilir ama Allah ze ve celle umumen tarafları karşı karşıya getirecek. Yani herkes hakkını birbirinden talep edecek. Başka sorusu olan? Yok, tamam. وَأَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَيْهِ